Ham talemelerin Rabbine salat ve selam Muhammed Mustafa'nın ve onun şanlı sahabilerinin üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse bugün yine Şerh Usulü sünne Usulü sünnenin şerhi adlı Ahmed bin Hanbel'in eserine devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Geçen hafta sizlerle beraber Usulü sünnenin ilk dersini yapmıştık. Ve dersimizde İmam Ahmet bin Hanbel'in hayatını işlemiştik. Onun ilmine değinmiştik. Onun takvasına değindik. Ve onun zühtüyle alakalı bilgiler verdik. Daha sonra faydalı ilmin ne olduğunu aktardık. Daha sonra sahih akidenin faziletini ve önemini anlattık. Ve daha sonra ehli sünnet ve cemaat akidesinin faziletini, önemini ve ona tutunmanın gerekliliğini sizlere haber verdik ve en son olarak da usulü sünnenin başlangıcında yer alan usulü sünne indene diye başlayan o tabire değerli kardeşlerim girmiştik usul dediğimizde asıllar esaslar anlamına geldiğini söylemiştik esaslar dediğimiz yani furunun üzerine bina olunan temeller ilkeler anlamına geliyordu Biliyorsunuz ehl ve sünnet vel cemaatın esasları vardır. Bu esasların da altında furular vardır. Bilinmesi gereken diğer mevzular konular vardır. Ama biz orada usul dediğimizde yani asıl olan direk olan neyse itikatta onların üzerinde duracağımızı haber vermiştik. Ahmed bin Hanbel rahimahullah bu esasları bu usulleri koyarken Kur'an'dan ve sünnetten gelen delillerle koymuştu maslara bağlanarak bunları ortaya koymuştu. Yoksa aklından, hevasından, kendi reyinden bir şey koymamıştı, oluşturmamıştı. Gelen bütün selef imamlarımızın usulü zaten Kur'an'a, sünnete ve sahabeye ve tabiinin nakletmiş olduğu esaslara bağlı olmaktır. Dolayısıyla en sünnet vel cemaat olmanın en bariz özelliklerinden biri, Kur'an'a, sünnete ve ashabın üzerinde olduğu itikat ve amel üzerinde olmakla olacağını bilmemiz lazım Allah'ın izniyle. En son noktada sizlerle beraber usulü sünne indene diye bir tabirimiz vardı. Bizde yani ehli sünnet ve cemaatin nazarında ehl sünnetin usulleri şunlardır diye başlıyordu. İmam Ahmet bin Hanbel bugün birinci esas ile Devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Burada ehlü Sünnet ve cemaattaki usuller derken kendisinin dışında kalan bütün fırkaları da bir reddiye söz konusuydu değil mi kardeşlerim? Yani bizde diyordu indene derken evet biz ehlü Sünnette diyordu. Yani kabul ettiği itikadın ehlü Sünnet olduğunu ve bunun dışındakileri de kabullenmediğini İmam Ahmed bin Hamden böylece bizlere nakletmiş oluyordu değerli kardeşlerim. Birinci ilkemiz, esasımız ettemessub bir kene aleyhi ashabu rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının üzerinde olduklarına sıkı sıkıya sarılmak. Bu birinci maddemiz. Birinci esasımız. Yeniden söylüyorum maddeyi. Resulullah'a Sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının üzerinde bulunduklarına, gittikleri yol üzerine sıkı sıkıya sarılmak. Bu birinci esasımız. Yani, اتمessük bime kâne aleyhi ashab rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu birinci esasımız, birinci ilkemiz. Ahmet bin Hanben, rahimahullah değerli kardeşlerim, bu beyan edeceğimiz esası, bu ilkeyi demin de söyledik, Kur'an'ın ve sünnetin naslarına göre koymuştur. Onlar bir esas belirlerken mutlaka bir nasın gölgesinde bir esas ortaya koymuşlardır. Şimdi bir sözü Ahmet bin Hanbel söylesin, bir sözü de sıradan bir insan söylesin. Sözü söyleyenin konumuna göre de söz veya amel Önem kazanır. Doğru değil mi kardeşlerim? Şimdi burada İmam Ahmet bin Hanbel konuşuyorsa bütün kulaklarımızı yani iki tane kulaklar da ben burada abartıyorum. Tüm kulaklarımızı, bütün dikkatlerimizi Ahmet bin Hanbel'e vermemiz gerekiyor. Adeta İmam Ahmet bin Hanbel şu an yanımızda ve bize hitap ediyor ve bize sesleniyor ve bize doğru yolu anlatıyor. Ki zaten bunlar doğruyu anlatan imamlar. E <gülüyor> din dedik, değil mi geçen hafta? Dinin imamları. hurrasatuş <gülüyor> şeria, şeriatın koruyucuları. Ve bunlar aynı zamanda e <gülüyor> senef dediğimiz senefin imamları olarak tanıdığımız imamlardı. İşte değerli kardeşlerim, bu güzel bu imamın bu esasını Allah nasip ederse işlemeye çalışacağız. Et-temassuk. <gülüyor> et Anlam olarak Arapçadan Türkçe'ye tercüme edersek sıkı sıkıya bağlanmak, sarılmak ve tutunmak anlamına geliyor. Demek ki ettemessül ne anlamına geliyormuş? Bağlanmak, tutunmak, sarılmak anlamına geliyor. Bime kene aleyhi yani üzerinde oldukları, yürüdükleri, gittikleri istikamet anlamına geliyor. Kimin? İşte hemen cevabını veriyor. ashab Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının gittiği, söylediği, itikad ettiği, amen olarak istikamet edindiği o yol üzerinde ne yapmak gerekiyor? Sıkı sıkıya bağlanmak gerekiyor. Sıkı sıkıya tutunmak gerekiyor. İmam Ahmet çok güzel bir tespitte bulunuyor değerli kardeşlerim. Neden böyle bir tespitte bulunuyor? Yani neden Resulullah'ın ashabı diyor? Mesela şu soru aklımıza gelebilir veya gelmiştir de neden demedi ki Resulullah'ın sünnetine sarılmak bizim birinci esasımızdır demedi. Bunun altını hiç çizelim. Neden? Çünkü herkes zaten Resulullah'ın yolunda olduğunu iddia ediyor. Bir rafizi de Resulullah'ın yolunda olduğunu iddia ediyor. Bir mürciye de Resulullah'ın yolunda olduğunu iddia ediyor. Veya bir cehmi de bir mutezine de Resulullah'ın yolunda olduğunu iddia ediyor. Bunca çoğalmış sapık fırkaların içerisinde İmam Ahmet bin Hanbel güzel bir adres tarif ediyor. Yani o kurtuluş yolunun adresini bize çiziyor. O da ashabın üzerinde olduğu diyor. Çünkü Resulullah ve Vesselam'ı en iyi anlayacak kimdir? Onu gören, ona iman eden, onunla beraber yaşayan ve onun gittiği yolu takip eden, onların anladığı gibi bir anlayışı İmam Ahmet bin Hanbel bize öğretiyor. Ümmetin ihtilafından kurtulmasının bir yolunu da gösteriyor İmam Ahmet bin Hanbel burada. Yani herkesin Resulullah dediği bir yerde o halde diyor ey Müslüman sana öğretiyorum, sana sesleniyorum ve diyorum ki yani bir mekane aleyhi ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Resulullah'ın ashabının üzerinde olduğu o yol o anlayış o fahim dediğimiz anlayış üzerinde olmalısın ve temmessük bir kene aleyhi yani ona sımsıkı sarılmalısın böylece hidayetin yolunu bulmalısın diyor İmam Ahmet bin Hanbel değerli kardeşlerim biliyorsunuz Ümmet-i Muhammed 73 fırkaya ayrılacak daha önceki Yahudiler ve Hristiyanlar kaç fırka ayrılmıştı 71 ve 72 Resulullah ve Vesselam bize bunu haber vermişti. Bunca sapık fırkaların içinde Ahmet bin Hamden'in bir yol gösterdiğine demin bakın değindik şahit oluyoruz. O halde bu bir zorunluluktu. Ahmet bin Hamden böyle bir fırkaların çoğaldığı bir dönemde asırda mutlaka bu esasları ortaya koymalıydı. Buradan şunu anlıyoruz. Yani muhaliflerin veya batıl yolun temsilcilerinin... çoğaldığı bir zamanda... mutlaka hakkın taraftarları çıkmalı... esaslarını ortaya koymalıdır. Böylece Şeyh Darimi'nin dediği gibi... biz diyor ne zaman diyor... Cehmilerin diyor... Kur'an'ı iptal ettiklerini... ayetlerini inkar ettiklerini... Allah'tan kelam, ilim ve onun emrini inkar ettiklerini görünce... anladık ki bunlar ne kadar batıl bir mezhep üzerineymiş, biz de kafirleri veya cahilleri veya milletimizi kandırmasınlar diye Kur'an'dan, sünnetten ve alimlerin sözlerinden beyanatlarda bulunmaya başladık. Dönün bütün muhaliflere reddiye veren sünnet imamlarına bakın. Değerli kardeşlerim, hakkı tarif etmek ve cahil olan Müslümanları batıl yollara kaydırmaya çalışanları, saptırmaya çalışanları susturmak amacıyla muhaliflerine mutlaka cevaplar vermişlerdir. Bakınız, değerli kardeşlerim, اَتْتَمَسُكْ بِمَكَانَ عَلِهِ اَصْحَابُ رَسُولِ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabirinde, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının üzerinde olduğu yola sıkı sıkıya sarıl cümlesinde iki tane temel vurgu vardır. Ahmet bin Hanbel bu iki temel vurgunun üzerinde duruyor. Birincisi Resulullah'ı izlemek. Çünkü ashab kimin yolunda? Resulullah'ın. Ashabı Resulillah. Resulullah'ın ashabı. Yani ashabın yolunu takip ettiği önderliğiler kim? Resulullah. Önce Resulullah burada dikkat çekiyor. Sonra ashabın Resulullah'ı anlayış şekline dikkat çekiyor. Bunu da bu çerçevede bu iki vurgu esas üzerinde durduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum değerli kardeşlerim. O hadihni sünnet vel esaslarına sarılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve ashabın o sünneti anlayış şekline itibar edeceğiz. Çünkü bu ümmetin şu an en büyük tefrikalarından biri Herkes kitap ve sünnettirken bir mefhumu selef-i salihin demiyor veya bir mefhumu ashab-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani Resulullah'ın ashabının veya bu ümmetin selefinin anlayışı demiyor. Kendi anlayışını değerli kardeşlerim öne çıkartıyor. Bu noktada bu cümlelerimizi inşallah iyi anlamamız lazım Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel burada bir adres gösteriyor. Kurtuluş yolunun adresini. Taifa Mansura'nın gideceği yolu. Yani sahih akidenin istikametini öğretiyor. Ve o adresi bize yazıyor ve diyor ki o adresin yolu Ashab-ı Kiram'dadır. Ashab-ı Kiram'ı kabul edenlerin doğru yolda olduğunu ifade ediyor. Ashab-ı Kiram'ı kabullenmeyenlerin de bilen kardeşim batıl bir yolda olduğunu kabul ediyor. O halde bir kabul yolu var bir de red yolu var Hanifi kardeşim Kabul yolu, ashabı kabul yoludur. Red yolu, ashabı red yoludur. Kim ashabı kabul ederse, ehli sünnet mel cemaat oluyor, kim de onları reddederse, muhaliflerden oluyor ki, Allah bizi muhaliflerden, ehli sünnete muhaliflerden eylemesin. Demin de söylemiştik, İmam Ahmed bin Hanbel bu esası, ashaba olan bağlılığı, veya akidemizi veya eylemlerimizi, amenlerimizi, sözlerimizi, intikatlarımızı ashaba dayandırmamız gerektiği konusunu Kur'an'dan ve Sünnet'ten alıyor demiştik. Gelin bana müsaade edin. Bu delilleri de bir nakdedelim. Ahmed bin Hambeli teyit etmiş olalım. Kur'an'da değerli kardeşlerim Nisa 115'i hepimiz çok iyi biliriz. Nisa 115. ayeti kerime'de Rabbül Ademin şöyle buyurmaktadır. وَمَنْ يُشَاقِقِ الْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي قَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَا وَسَاءَتْ مَصِيرًا Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, yani kendisine hidayet, sırat-ı muslakim, sahih akide belli olduktan sonra kim? Peyhambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Ayet-i de müminlerin yolundan başka bir yola saparsa olaraktan geliyor değil mi? O halde zaten biri Peygamber'e muhalefet ederse ve bir de müminlerin yani ashab-ı kiramın yolundan başka bir yola saparsa... Muzaffer hocam bu durumda bu insan yani sünnet ve cemaatın yolundan uzaklaşmış olur. Müfessirlerimize dönüp baktığımız zaman yani burada müminlerin yolundan maksat kimdir? Vedat kardeşim ashab-ı kiramdır. Çünkü Kur'an'ın ilk indiği andaki müminler kimdir? Ashab-ı kiramdır. Allah ayette ne diyor burada? وَمَنْ يُشَاقِقِ Kendisine doğru yol belli olduktan sonra ve Resulullah'a muhalefet ederse hemen ayetin devamında atıf var ve yettebi gayre sebilin müminin. Müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa ondan maksadı müminlerden Musa kardeşin ashab-ı kiramdır. <gülüyor> Rabbim ashab-ı kiramı övüyor mu? Teyit ediyor mu? Doğruluyor mu? Yolunda gitmemiz gerektiğini öğretiyor mu? Evet değerli kardeşlerim. Yine bir başka ayeti celil hepinizin iyi bildiği. İslam dinine girme hususunda Önde geçen ilk muhacirler ile ensar ile onlara güzellikte tabi olanlar var ya. İşte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklara kan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Ayet-i Celil'de Rabbul Alemin muhacir ve ensarı övüyor. Muhacir ve ensar kimdir? Bu ümmetin ilk topluluğudur. Ashab-ı kiramdır. Yani bakın, yani onlara güzellikte tabi olanlardan Rabbim bahsediyor. Demek ki muhacirin ve ensarın yolunda giden, onların itikatlerini ve amellerini örnek alanlar, Rabbin nezdinde onlara güzel tabi olanlar olaraktan tanıtılıyor ve haber veriliyor. O halde kardeşlerim, yani bizim güzel bir yolda olmamızın yolu nereden geçiyor? Sahabeden geçiyor. Sahabenin yolunda olduğumuz zaman Rabbimizin inşallah ayetine, mazharına, onun bize övgüsüne, şerefle tutunmuş oluyoruz değerli kardeşlerim. Bu konuyla beraber ben İmam Berbeher'in güzel bir cümlesini de almıştım. Onu da işlemek istiyorum sizlerle beraber. İmam Derbeheri biliyorsunuz Hint asıllı ehli sünnet alimlerinden. O bize şöyle bir cümle kullanıyor. Bakın onlardan yani ashab-ı kiramdan din almayan sapık ve bidatçıdır. Her vida sapıklık her sapıklık da ateştedir. Cehennemdir, cehennemdedir demekte. Ashabın yolunun izlenmesi gerektiği üzerinde duruyor. Yani aslında bu meseleyi sadece İmam Ahmed bin Hanbel işlemiyor. Yani onun yolunda giden bütün sünnet imamları ashaba bağlanmayı emrediyor. Çünkü onlar asıldır. Biz ne demiştik? Asıllar var bir de furuğu var. Hani bu dikkat edin. Şu binanın kirişleri, direkleri nedir? Asıldır. Ama etrafına duvarlarla ördüklerimiz furuğudur. O yüzden bu kiriş bu asıldır. Ashab bu dinde asıldır. Dinimizin nakilcileri, sünnetin nakilcileri, itikadın biz ulaşmasına vesile olan önderlerdir. Dolayısıyla asla muhalefet eden, çok büyük hata eden, büyük bir sapıklığa düşen Rabbim bizi Asla ittiba edenlerden eylesin. O halde onların yolundan Muhammed kardeşim asıldan uzaklaşmak sapıklıktır, hüsrandır ve kayıptır. Ve akıbeti kötüdür. Ve bu kötülük, bu akıbet cehenneme taşır diyor imam Berberi değerli kardeşlerim. Ve o açıdan dinin alınması gereken ilk merci kimdir? Kur'an sünnet ve asabı kiramdır. Ancak asabı kiramın anladığı bir anlayışla Kur'an ve sünneti almak gerekiyor. Sizler çok iyi biliyorsunuz Allah kitabında Resulullah hadislerinde onlardan razı olmuş. Onları övmüş ve onlar hakkında ayetler indirmiş ve onları cennetlerine koyacağını vaat etmiş. Resulullah aleyhissalatu vesselam akşere-i mübeşşere dediğimiz on cennetle on tane kişinin cennetle müjdelendiğini bizlere bildirmiştir. Dolayısıyla kim? Ashab-ı kiramdan Din alınmaz derse, bakın din alınmaz derse sapıklardandır. Bırakın onlara kafir demesini, onlara münafık demelerini, onlara fasık demelerini, onları dinden çıkartmalarını, biz ne dedik? Din ashabdan alınmaz diyen adamın en basit günahı sapıklıktır. Her sapıklıkta cehennemdedir. Zaten ashab-ı kiramın mürted olduğuna ve Allah muhafaza kafir olduğuna inanan bir insanın, İslam dininden çıktığını Ahmet bin Hanbel'e söyle. Kendisine sorulduğunda Ashab-ı kirama buz ve ona nefretle bakanlar hakkında ne düşünüyorsunuz dediğinde ben onların İslam üzerinde olduğuna inanmıyorum demiş ve böylece açıkça hükümlerini vermiştir. Zira kardeşlerim Ashab-ı kiram nakilcilerdir. Yani Kur'an'ı bize nakleden onu biliyorsunuz vahiy yazan kim? Ashab-ı kiram Resulullah'ın sünnetlerini, hadislerini, yaşantısını bize nakleden kim? Allah Resulü'nün ashabıdır. Onlar bu ümmetin ilk öncüleridir. Onlara buz etmek ve husumet göstermek Allah korusun insanı dinden çıkartır, küfür ve tuğyanlıktır. O halde onları takip edeceğiz. Onlara uyacağız. Onlara itaat edeceğiz. Gittikleri itikat yolunu, amel çizgilerini itigat ve amel yolu olaraktan göreceğiz. Zaten sizin çok iyi bildiğiniz güzel bir söz var. Son gelenler, ilk gelenlere yani selefine uyarsa ne olur? Bu ümmet kurtuluşa, felaha ulaşır. İmam Malik'in güzel bir sözü var. Yani bu ümmetin ilki neyle salaha erdiyse sonu da bu ümmetin aynı şekilde salaha, kurtuluşa erecektir. Ve biz bu ümmetin ilkinin yani ashab-ı kiramın Kur'an ve sünnete bağlılıklarıyla kurtuluşa erdiklerine, izzeti yakaladıklarına, İslam'ın şanını ve şerefini yücelttiklerine, cennetlere, o güzel ırmaklara yol aldıklarına şahitlik ederiz. Vallahi bugün biz şahitlik ederiz ki biz ashab-ı kiramın yolundayız. Ve onlardan razıyız. Vallahi şahitlik ederiz ki onlara bu zedemlerin, bu dinden uzakta olduğuna iman ederiz. Vallahi şahitlik ederiz ki onların dinden çıktığını iddia edenlerin İslam'la alakaları olmadığına iman ederiz. Bunlar esastır, asıldır. Bunlara tutunduğumuz müddetçe kardeşlerim hayırdayız Allah'ın izniyle. ashab i kirama uyanla bir de asıl olan ashaba uymayarak hata edenler bir değildir. Mesela iştahadi bir konularda ashab i kiramın yolunda gitsek ve hata etmiş olsak bile biz mazuruz. Yani biz özürlüyüz. Ama yani asıl olan ashaba bizzat muhalefet ederek hele onların dinde kusurları olduğunu iddia ederek hele onların hakkında dinden çıktıklarını iddia ederek hele onların kafirler, mürtetler olduğunu iddia ederek onlara muhalefet etmek ise çok büyük sapıklık ve küfürdür. O yüzden yani ehli yani sünnet olup ashabın yolunda giden ama İsabet edemeyen, hata eden bir alim veya bir ilim ehli veya bir Müslüman yine mazurdur. Umulur ki o kurtuluştadır. Çünkü şu örnekte geldiği gibi, hani bir insan bize dese ki, bize Kahramanmaraş'ın Kahramanmaraş yolunu gösterir misin? Biz de ona yardımcı olsak, yolu gösterse, istikameti versek, o da değerli kardeşlerim sözümüze uysa, sözümüzü doğrulasa, o yola çıksa, ancak yolda kaybolsa veya biraz geç bulsa bu insan yine mazurdu. Çünkü o yola çıktı, bizi doğruladı, çaba sarf etti. Ama bir de Kahraman Maraş'ın yolu gösterildiği halde asla doğrulamayan, asla inanmayan, asla inanma, inanmayacağını da ifade eden böyle bir insanın o doğru yola bulması, doğru yolu elde etmesi bulması zaten mümkün değildir. Böyle bir insanın da değerli kardeşlerim mazur olduğuna inanmak mümkün değildir. Çünkü bu asla muhafaza, ne yapıyor muhalefet ediyor. Asla uymakla beraber hata eden mazur asla muhalefet ederek hataya düşen ise büyük bir sapıktır. Büyük bir kafirdir Allah muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. Zaten rafiziler ve sahabe düşmanları şii kesimler bu aslı yani sahabe asıldır. Asla muhalefet ederek ne yapıyorlar? Yollar çiziyorlar. Son zamanlarda son bir aydan beri Ehl-i Sünnet dünyasında büyük bir hamle bir kampanya bir hücum başlamıştır. Kime karşı? Açıktan ve hak olarak Şii'ye karşı. Neden? Çünkü Ayşe annemizin namusuna, Ebubekir'in izzetine, Ömer'in şahsiyetine, Hasan'ın izzetine, hayasına küfürler yağdırılmıştır. Haklı olaraktan da biz bu keferelere karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Hem sözlü olsun hem yazılı olsun medya aracılığıyla bütün müminleri şuurlandırıyoruz. Ve bu kampanyada elimizden gelen bütün mücadeleyi en hep beraber dünya ehli sünnet ve cemaat hareketi olarak bu mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sizleri de inşallah bu mücadelede görmek, sürekli ashaba sevgi ve muhabbet ifade etmek, onlara muhalefet edenleri tanıtmak, Onların hakkında kötü söz söyleyenlerin şahsiyetlerini ortaya koymak konusunda çaba sarf etmeye de değerli kardeşlerim davet ediyoruz Allah'ın izniğine. Çünkü Kur'an'ı bize nakleden, Mekke'de tevhid ve davet yolunda çekmedik çile bırakmayan, yurtlarından zorla, baskıyla, işkenceyle hicrete zorlanan ve Hicaz Yarımadası'nda atmadık karış karış bir toprak bırakmayan tebliğ ve cihad için bu güzel ashabı sevmey, korumak, onların gittiği akideyi ve ameli doğrulamak, boynumuzun borcudur, bir emanettir. Ve bu emanetin yükünü şeref ve gururla değerli kardeşlerim taşımak gerekiyor. Onlara muhalefet edenlere de mutlaka adaletimizi, düşmanlığımızı ilan edeceğiz. Zaten bir kapta hem bir düşmanlık hem bir sevgi. Olmaz. Mutlaka ya ashab sevgisi olacak. Ya onlara düşmanlık edenlere bir düşmanlık olacak. Hem ashabı seviyorum, hem onlara düşmanım diye bir kalp olamaz. Böyle bir inanç olamaz kardeşlerim. Bu yüzden bazıları çok sinsidir, çok kurnazdır. Karşınızda sahabeyi sevdiğini, doğruladığını, Ayşe annemize bir söylemiyoruz. Bütün şeyler böyle değildir dediklerini duyarsınız ama onlara bir cevap yeter. Sadece bir cevap. Biz bugün Ayşe'ye söylen, Ayşe annemize söylen sözlerden uzas, böyle birileri söylüyor, biz bunlardan beriyiz diyorlar. E peki bu, bu kadar samimi ve doğru iseniz, sizin Tebriziler, Nimetullah Cezayiriler, Abdülrablar, Müşteba Şiraziler ve bunlardan önce gelen Tulsiler, bunlardan önce gelen Kumiler, Kuleyniler... Ve bundan önce gelen Hümeyniler, eserlerinde kitaplarında sövdüler, bugüne kadar ayaklanmadınız. Ama şimdi bütün dünyayı sünnet cemaat ayaklanınca takiyecilik ettiniz. Elinizdeki var olan bir takım kitleleri kaybetmemek, kazanacağınız bir takım gafil Müslümanları yeniden ağlamak için takiyenin arkasına sığındınız. Bunların var ya sözüne inanılmaz. Asla bir şey konuşamazsın bu insanlar. Yalancılık ruhlarında ama. Dinlerinden. Şimdi ben size sorayım. Bir insan yalancılık dininden olursa takiyecilik yani sözü yanlış farklı söyleyip ama kalbinde farklı bir şey düşünmeyi. Takiye budur yani. Yani doğruyu gizlemek ama dışarıya nasıl yansıtmak? Doğrunun zıttını yansıtmak. Bunların dinindense, imanından ise ne konuşabilirsin? Muhammed kardeşim, Fatih kardeşim. Böyle bir insana itimat edemezsin. Ne sözüne ne onun tavsiyesine asla itimat edemezsin değerli kardeşlerim. Sahabi, biliyorsunuz müfred, tekil. Ama onun çoğulu nedir? Ashab, yani sahabiler anlamına geliyor. Sahabinin bir tanımını yapalım. Yani bu dersimizde sahabi üzerinde yoğunlaşalım biraz Allah'ın izniyle ki zaten konumuz da bu. Sahabi, bakınız, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı görmüş. Tanım güzel ve önemli. Ve sohbetini iştirak etmiş. Ve ona iman etmiş. Ve İslam üzerine ölmüş insanın Adıdır. O Adem. Hem görecek Resulullah'ı, hem sohbetin iştirak etmiş olacak aynı zamanda. Hem de iman edecek, hem de İslam üzerine ölecek. Bazı sahabiler vardır, haklarınızı helal edin. Allah Resulü'nden sonra Allah muhafaza Hristiyanlık yoluna yeniden dönmüşler, batıl yola yeniden düşmüşlerdi. Bunlar peygamberi görmelerine rağmen, ilk etapta iman etmelerine rağmen, sonradan iman üzere ölmedikleri için bunlara sahabe denir mi? Sahabi denmez kardeşlerim. O yüzden şart nedir? İman edecek, aynı zamanda ve görecek ve imanın üzerine de ölmüş olacak. O arada ashab Resulullah'a iman eden, sünnetini ve davetini doğrulayan, uğruna cihatlara ve hicretlere çıkan, ilk Müslüman cemaat olma şerefine haiz olan, şanları ve adaletleri Kur'an ve sünnetle sabit, övlen seçkin topluluğun adıdır kardeşlerim. Asabın tümü udul, çokça adildir. Udul adil ama ifadenin güzelliğine bakın. Fuul babından yani çokça adil demektir. Sadece adil değil, çokça adil. Böyle bir imanımız var. Onlar hakkında buz etme. Onlar hakkında incitici bir söz söylemek en sünnet ve cemaatin inancında yoktur. Kim bunu yaparsa küfür ve tuyanlık içindedir. Onları sevmekle dinden de, imandan da kat iyidir. Nasva o halde sabittir. İslam ümmetinin bu seçilmiş, süzülmüş ve bizlere takdim edilmiş güzel topluluğunu sevmek, değerli kardeşlerim, bir sorumluluk gereğidir. Bakın Rabbim ayetinde ne güzel onlardan bahsediyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet nin nas te'murune ve tenhavne anil münker ve billah. Siz ki insanlar içerisinden, hitap önce kimeydi bu ayet indiğinde? kime Resulullah'ın ashabına siz ki bu ümmetler içerisinde çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz en hayırlı ümmetsiniz Allah en hayırlı ümmetsiniz derken istisna etmedi filan sen değilsin filanlar siz hayırlı ümmetsiniz demedi Allah ashabın tümüne iman eden bütün o sahabelerin topluluğuna siz diyor en hayırlı çıkartılmış bir ümmetsiniz Allah'ın istisna etmediğini ben nasıl istisna edebilirim? Allah'ın övdüğünü sevdiğini ve onlara hürmet gösterdiğini ben nasıl kabullenmemi itiraf etmem kardeşlerim? Dolayısıyla ayet açıkçı hayırlı bir ümmet topluluk olduğunu ortaya koyuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda sahih hadislerinde bakın şöyle buyuruyor. Ashabıma söylemeyin nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biri Uhud dağı kadar altın infak etse onlardan birinin infak ettiği bir müddet o yarım ölçüye asla bedel olamaz. Hadis Bukhari'de gidiyor. Hadis çok açık. Asaba sövmemeyi Resulullah emrediyor. Asaba sövmemek onlara bağlanmanın emridir. Onlara tutunmanın emridir. Onlara sımsıkı sarılmanın emridir. Dolayısıyla hadisin mefhumunun bir de zıttına bakın. Sevin diyorsa Resulullah. Sövmeyin diyorsa Resulullah. Onları sevmek gerektiğini de anlayacağız. Onlara tutunmak gerektiğini de değerli kardeşlerim anlamış olacağız. Yine bir başka hadislerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim sünnetime hidayete ermiş halifelerimin sünnetine sarılın. Onlara sımsıkı sarılın. Azı dişlerinizle ısırıp tutunun. Bırakmayın. Sonradan icat edilmiş işlerden de sakının. Çünkü sonradan icat edilmiş parantez içinde bidat yani her bidat sapıtlıktü. Her bidat de bir sapıtlık olduğundan dolayı ateşledir. Hadis Ebu Davut'ta Albani tarafından da sahih denilmiştir. Hadiste görüyoruz? Resulullah kendisine ve ashabına yani hulefe-i raşidine sarılmayı emrediyor. Onlardan sonra bidat çıkarmaktan da men ediyor. Bakın burada önemli bir nokta var. Alimler Selef imamları çok güzel bir tespitte bulunuyor. İçimizden biriler Ashab'a uymasa da kafasına göre bir yol çizse bunu anlama gelir. Vallahi benim ilmim Ashab'dan daha iyiydi. takvam onlardan daha iyiydi. Benim yaşantım onlardan daha mümtaz idi demektir. E bu iddiada bulunan bir insan bu hadise Resulullah'a muhalefete dert etmez mi? Eder. Dolayısıyla yani bizim için Resulullah'ın ashabının yolunun haricinde bir yol aramak bidattır. İcat edip de onun da doğruluğunu savunmak büyük bir ihanettir kardeşler. Bu yüzden velev ki bu insanlar bir takım e, şartları ve başarıları elde etmiş olsalar da ashab-ı kirama uymadıkları müddetçe bunlar mutlaka hüsrandadır. Demek ki ashabtan Allah razı olmuş, Allah onları cennetle müjdelemiş, ve şanlarını, şereflerini, kitap ve sünnet ücretmiş Deminden beri kardeşlerim, ashab-ı kirama tutunmaya, yollarına uymaya, amellerine sarılmaya, itikadlerini doğrulamaya davet ettik. Ahmet bin Hanbel bize öncelikle birinci esasla bunu öğretti. Biz de o güzel imamın sözünü aldık, açıkladık ve bunlara ha bu sözüne deliller getirdik. Ayetler, hadisler, Ashabın faziletini, önemini bize aktaran hadislerdi, ayetlerdi. Sonra da sahabinin tanımını, ashabın özelliğini, faziletini ve Allah Peygamberinin onlar hakkında övücü, onlara hayırla bakmak gerektiğine dair sözlerini sizlere aktarmış olduk. Birinci maddemiz o halde neymiş? Resulullah'ın ashabının gittiği yol üzerine sıkı sıkıya, bağlanmak, sarılmak, tutunmaktı. Bu birinci madde. İkinci madde vel ihtiyda bihim. Onlara uymak. Birincisi gittikleri yol üzere sıkı sıkıya sarılmak, gittikleri itikat ve amel üzerine sum sıkı sarılmaktı. İkincisi uymak. Aslında yani sarılmak, bağlanmak, tutunmak hani ashabın yoluna veya uymak şimdi itaat etmek uymak, itaat etmek, izlemek birinci aslında tamamlayan bir madde. Yani birinci maddeyi tamamlıyor. Eksik kalan bir yön aslında olmamasına rağmen tehdit ediyor. Pekiştiriyor rahimahullah İmam Ahmet. iqtidanın anlamı uymaktır. Yani izlemektir. itaat etmektir. Dolayısıyla ehli sünnet ve cemaata bağlı olan bir müminin yani sünnet ve cemaat akidesinde binmesi gereken birinci esas şerh-ı sünne, şerh sünne adlı bu eserde neydi? Resulullah ashabının gittiği yol üzerinde olmak. İkincisi onlara uymak, onları takip etmek, onları izlemek. Çünkü onlar hakkın taraftarlar. Çünkü onlar kurtuluşun adresi. Çünkü onlar bizim imamlarımız. Onlar bizim nur yolcularımız, onlar bizim meşalelerimiz. Gittiğimiz yolda bizim rota, rotamız, bizim istikametimiz, bizim karargahımız, merkezimiz. Yani ashab olmadan doğruya ermek mümkün değil. Ashab olmadan İslam anlamak mümkün değil. Yani ashab kiramın meclislerine gitmeden onlarla tanışmadan Kur'an ve sünneti hakkıyla anlamak mümkün değil ben diyorum Abdullah İbni Abbas o diyor kafama yatmaz işte işi bakın burada özetledim sadece bir kelime ben diyorum Abdullah İbni Abbas o diyor ki kafama yatmaz e sen en sünnet olsaydın Abdullah Bin Abbas'ın sözünü doğrulardın karşıma geçip de bana daha bir de akıl üretmezdin neden akılcılık ediyorsun dediğimde de Ey benim söylediğin kafama yatmıyor. Senin kafan zaten man kafa. Senin kafan var mı ki? Sen tekfirci, harici bir zihniyetle hareket ediyorsun. Sana ayet geliyor anlamıyorsun. Hadis geliyor anlamıyorsun. Sahabe sözü getiriyor anlamıyorsun. Senefin imamlarını getiriyoruz anlamıyor. Sen bir defa anlayışında ısrarlısın. Sen anladığın bir dini yaşamak istiyorsun. Bizse sen sahabenin anladığını yaşamak istiyoruz. İhtinaftan kurtulmanın yolu Demek ki nereden geçiyor Muhammed kardeşim? Ashab-ı kiramın yolundan geçiyor. Doğru değil mi kardeşlerim? Teyit ediyor muyuz? Muhar'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlamanın en güzel, en kısa yolu ashab-ı kiramın kapısını çalmaktan geçiyor. O kapı çalılmadan Resulullah hakkını anlayamıyoruz. Evet yani bazı meseleler var bazı hadisler var yani bazı Resulullah'ın amelleri var ki onları zaten okur okumaz anlıyoruz. Yani bunda bir ihtilafımız yok. Öyle meseleler var ki idrak etmekte zorlanıyoruz. Kavramakta zorlanıyoruz. O zaman böyle bir mesele, ihtilaflı meseleyi nereye götürmek gerekiyor? Sahabiye götürmek gerekiyor. Evet. Sahabi acaba meseleyi nasıl çözmüştü? Hani mesela Furkan suresinin başında şöyle bir tefsirde anı vardır. Sahabinin biri namaz kılarken bir kıraat şekliyle okuyor ve Ömer İbn-i Hattab arkasında bu grah şeklini işitince yani şaşırıyor, garipsiyor. Namaz bitince hemen koluna giriyor. Sen diyor, bunu diyor nereden buldun? Yani nasıl bunu okuyorsun? Ben böyle bir grah şekli oku, okuyan bir insan görmedim. Bunu ilk defa duyuyorum dedi diyor. Bu üzerine sahabe diyor ki vallahi diyor ben bunu Resulullah'tan işittim diyor. Hadi diyor o zaman seni Resulullah'a götüreceğim. Sözünün doğruluğunu peygamberimin yanında söyle diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın yanına gidiyorlar. Yani sahabi burada ihtilaf ettiğinde nereye gidiyor? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın. Diyor ki ya Resulallah ben bunun bir okuma şeklini duydum, işittim. Benim de bir okuma şeklim var farklı. Ya Resulallah yani bu doğru mu? Sahabiye diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ikra sen oku diyor ve okumaya başlıyor. Diyor ki vallahi bu Allah'ın indirdiği gibi bir okuma şeklidir. Sonra ya Ömer sen oku diyor. Ömer Muhattap da okuyor. Vallahi bu Rabbimizin indirdiği okuma şeklidir diyor. Ve ikisini de teyit İkisini de doğru Demek ki yani bazı hallerde iki tane doğru sahih olabiliyor. Ama nakille nasıl sabit olursa, nasıl sabit olmayan şeylere iki tane doğru diyemezsiniz. Nasıl? Yani bizim doğrularımızı tespit eden nedir? Akıl değil, nakildir. Değil mi? Mesela doğrularımızdan bir tanesi de akılla değil de nakille Meryem annemizin değil mi? Erkek olmadan değil mi? Eşi olmadan İsa Aleyhisselam'ı Doğrumasıdır. Akıl bunu kabul ediyor mu? Etmiyor. Ama nakil, Kur'an ne emrediyor. Dolayısıyla doğrularımızı bilimsel tespit yolu önce nereden geçiyor? Akıldan değil nakilden. Nakil dediğim nedir? Nasya. Yani. Nas dediğim nedir? Ayet ve hadis. O yüzden yani bizler doğruluyorla Ermenin istikametini Nas'ta buluruz. Yani nakilde buluruz. Nakil olduğu yerde kurtuluş var. Akılın olduğu yerde. Nassa muhalif olursa hüsran var. Ama aklı ehd sünnet ve selef asla bir anda alıp çöpe atmıyor. Yerbi yerince kullanıyor. Yani nassa muhalif akıl kabul edinmemiştir. Anlatabildim mi? Allah Resulü ve vesselam ellerimizi böyle kaldırmayı emrediyor. Ve Allah Resulü bize emrettiği itikatlerden birisi Allah'ın gökte olduğu meselesi. Şimdi akıl bir takım yaptırımlar, görüşler, ifadeler ortaya koyuyor. Aklın bunu almıyor. Ya dünya şöyle, dünya bir portakal, dünyanın altı var, dünyanın üstü var. Akıl, felsefe, kelam, safsata, Ha birer bunları ortaya koyuyor. akıl. İşte bizim burada en yani sünnet ve cemaat olarak sözümüzle sen bu aklını al, durdur, nakli öne geçir. Çünkü Rasulullah ve ayet-i kerime bize ne diyor? Allah'ın gökte olduğunu ve semada olduğunu. Sonra imanlar zaten dört mesebi imamı da böyle iman ediyor. E geriye kaldı ne? Kur'an, sünnet, ashab ve ümmetin müçtehid imamları böyle diyorsa hala hangi aklı çalıştırıyorsun karşımıza? Doğru değil mi kardeşler? İşte böyle bir akıl mezmum yani yerilmiştir ve çöp sepetine atılmıştır. Ama onun dışında Rabbim ayetlerinde değil mi? <gülüyor> Onlar devenin yaratılış şekline bakmazlar mı? Yani Allah Azze ve Celle burada aklı hitap etmiyor mu? Yani Allah bize aklı kullanın derken, ey hocam sen aklı demin kullanma, aklı kullanma. Biz ne dedik? Kur'an'ın ve sünnetin naslarına muhalif olmayan aklı kullanmayı, tedebbür etmeyi, tefekkür etmeyi Allah bizden değerli kardeşlerim istemektedir. O halde ikinci maddemiz ona, ashaba, onlara yani uymaktı. Bu ümmetin zaten ashabına uymasıyla felaha, izzete, salaha ereceğine inanmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bir hadis var Buhar ve Müslüm'de. Hepinizin meşhur bildiği bir hadis. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ümmetimden bir kesim kıyamete kadar. Hak üzerine kalacaklar. Onları yardımsız bırakanların, yani onlara yardım etmeyenlerin, onlara asla zararı olmayacaktır. Allah'ın emri. Yani o kıyamet gelinceye kadar bu böyle devam edecek. Bu ümmetin bir topluluğu Kıyamete kadar Kur'an ve sünnetin ashab-ı kiramın gittiği o yol üzerine olacaktır. İşte o yolun istikamet sahipleri kimdir? Ehl-i sünnet ve Ehl-i sünnet dışındaki tüm fırkalar değerli kardeşlerim çok daha öz bir tabirler. Dört mezhep imamının itikadının dışında kim varsa hata içindedir. Hataları Kimisi küfür içinde, kimisi günah içinde, kimisi bidat içinde, kimisi de sadece hata içindedir. Tamam mı kardeşlerim? Ama en doğru yol Ehli Sünnet. Yani bizim yolumuz. En doğru yol biziz. Bunda şüphemiz yok. Şimdi bazı insanlar hani her zaman şöyle diyor ya, herkes ben doğruyum, ben. Yani hocam sen de mi kendin hep doğru doğru ol? Biz Kur'an ve sünnetle bu ümmetin selefinin söylediğini söylüyoruz bu ümmet 73 fırka ayrılacaktır. Ancak bir tanesi kurtuluştadır. Hadis sahih. Değil mi hadisimiz? Ebu Davut'a Tirmizi'de ve Abbanin'in sahih dediği bir hadis. Ya Resulallah bunlardan kurtuluşta olanlar kimlerdir dediğinde ne diyordu Rasulullah? Ben de ashabımın yol üzerinde olanlar diyordu. Bakın deminden beri anlattıklarımızı İmam Ahmed bin Ambel'in sözünü sadece bir hadis. Resulullah ve Vesselam'ın hadisi ne yaptı? Açıkladı. Sadece hadis doğru yolda olduğumuzu teyit etti. Demek ki Allah Resulü ve ashabın yolunda olduğumuz müddetçe neredeyiz kurtuluşta. Zaten eh sünnet ve cemaat ismi nereden geliyor? Bu hadisten geliyor. Yani sünnete sarılmalarından dolayı, ashabın yoluna sarılmalarından dolayı onlara eh sünnet vel cemaat yani sünnete sarılan topluluğun adı demektir. Elhamdülillah adımız bile kurtuluşun adresidir yani. Bu adın dışında başka bir ad kullanmak, yani bu adın itigatlerini, ilkelerini savundukları müddetçe baş üstüne. Yani mesela hani sünnet ve cemaatle beraber ne diyebiliyoruz? Selefi salim. Bu ümmetin selefi zaten bunu etmiş Bunda hiçbir sakınca yok. Yani bir insan kardeşim dese ki ya ben selefim dese bunda bir sakınca yok. Yani sünnet ve cemaatten senef akidesi aynı. Anlatabildim mi? Yani bunda hiçbir sakınca görmüyoruz. Elhamdülillah bunu da inşallah bilmiş olalım. Değerli kardeşlerim, son noktalara geliyoruz. Unutmayalım ki ashabın izinde gidenler kurtuluşa erecek. Bütün sapık fırkalara galip gelecek. Ve kıyamete kadar da onlar hak üzerinde kalacak. Kafir ve bütün batıl itigatlar mutlaka ayaklar altına alınacak. Ve bu mücadelede ashabla beraber yürümek gerekiyor. Çünkü yolumuzun rotasını kim belirliyor? Ashab-ı kiram belirliyor. Netice olarak ashabın dinine, din edindiklerine sarılmak, onları dinde hüccet bilmek, onların sarıldığı akideye ve amele sarılmak, ayetler ve hadisler ışığında, onlar gibi bir yaşamı tercih etmek, bütün ehl sünnet ve cemaat mensuplarının üzerine büyük bir vaciptir. Dinde onlara karşı muhalif olmak, onların yolundan ayrılmak, onlara muhalefet etmekten dolayı azabı getirir. Cehenneme taşır. İşte bu bizim inancımız, akidemiz. Allah nasip ederse, değerli kardeşlerim haftaya, ve terk kul biat a ve ve bidatları terk etmek ve her bir bidat sapıklık ve ondan sonraki diğer maddelere merhale merhale geleceğiz Allah'ın izniyle ben özetliyorum son olarak sizde beraber bu dersimizde değerli kardeşlerim birinci maddeye değindik ettemez suku bir merkez Alih rasulillahi sallallahu aleyhi ve sallam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının üzerinde olduğu yani bulunduğu yola tutunmak, akideye veya amele tutunmak hem de sıkı sıkıya tutunmak gerektiği üzerinde durduk ve buna değindik. Ve ashabın kurtuluş adresi olduğunu İmam Ahmet bin Hanbel bize gösterdi. Ve şunu dedik ashabın kapısı çalınmadan Kur'an ve sünneti anlamakta değerli kardeşlerim bazı meselelerde zordur ve güçtür. Ve aynı zamanda sizlerle beraber sahabenin faziletine ve sahabenin tanımına ayet ve hadislerle onların faziletlerine dair delillere değindik. Ve onların hayırda olduklarını ve onların izinde gidenlerin de sabah ve felah içerisinde olacağını naklettik. Ve en sonda değerli kardeşlerim bilelim ki Allah Resulü'nün ashabına uymak gerektiğine değindik. Ben burada şöyle küçük bir cümle hemen hatırıma geldi. Ashab ilim merkezidir. İlim meclisidir. İlim meclisine gidilmeden... ...ilim alınmaz. Dolayısıyla... ...nasıl ilimsiz hakkı ulaşılabilir? Demek ki ashab ilimse... ...nakilci ise... ...bizim doğruya ulaşmamızın yolu... ...nereden geçiyor? Kardeşlerin mutlaka asabı ...kiramdan geçiyor. Allah'ın izniyle yani kısacası... ...suya ekmeye... ...ihtiyacımız kadar... Bu dinde kurtuluşa ermek için ashaba da daha fazla ihtiyacımız var. Su ve ekmek dünyamız için gerekli. Yani ahirette suya ve ekmeğe ihtiyacımız olmayacak. Ama ahirette mutlaka ashabın gittiği yoldan sorgulanacağız. Yani maşer gününde yediğim ekmekten veya sudan haram yolda yediysem sorgulanacağım. Bunlar ayrı bir mesele anlatmak istediğim. Ama ashabın gittiği yolda olmadığım takdirde akıbetim ah, kötü olur. Rabbim bize ashabı sevdirsin, yolunda gidenlerden eylesin, sıvattı ı müstakimden ayırmasın, onları sevenlerden, izini sürenlerden, onlar gibi yaşayanlardan eylesin. Şüphesiz ki onların yolunda fenah, onlara muhalefette ise azap vardır. Subhanekallahümme ve bihamdik, eşvedü enne ilahe illa ente. وأستغفرك وأتوب إليك